Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, sahih bir hadiste şöyle buyurmuş bir mümin kul bir salih amel işlemeye niyet eder ve işleyemezse işlemek nasip olmazsa o kula bir sevap yazılır. Hayırlı salih bir amel işlemeye niyet eder ve işlemeye muvaffak olursa o zaman ona iki sevap yazılır. Cenab-ı Hak isterse o salih amelin derecelerini yedi yüze kadar, sonsuza kadar artırabilir. O onun fazlı keremi. Bir kul bir günah işlemeye karar verir ve işlemezse Cenab-ı Hak ona da bir sevap yazar. Ama bir kul bir günah işlemeye karar verir ve onu işlerse o zaman ona bir günah yazılır. Yani bu işin tafsilatı var şöyle yapmazsa böyle olur diye tek düze değil, yapılan işin mahiyetine göre salih amel mi yoksa masiyet mi olduğuna göre, işlenip işlenmediğine göre değişir. Bu işte Cenab-ı Hakk'ın müminlerin velisi olmasının da en bariz göstergelerinden birisi. Allah Teala müminlere öyle bir merhametle, öyle bir lütufla e, yaklaşıyor ki Biz bir salih amel işlemeye niyet edip de işleyemesek bile bize sevap yazıyor. Bizimle Cenab-ı Hak arasındaki huve mevlakum, evet işte o bizim Mevlamız, o bizim dostumuz ve bizden gelecek bir adıma Cenab-ı Hak, gene sahih bir hadis-i kudside ifade buyurulduğu gibi on adımla mukabele ediyor. Biz yürüyerek gitsek o koşarak geliyor.